357. konu, Berra bin yaralanması ve etinin sıyrılarak kemiklerinin görünmesi, Berra, Müseylime ile yapılan savaşta bahçede bulunan düşmanların üzerine kendisini attı, onlarla kapıyı açıncaya kadar savaştı, bedeninde 80 küsur yara vardı, kimisi ok yarası, kimisi kılıç darbesiydi, onu tedavi etmek için ağırlıklarının yanına götürdüler, Halit bin Velid Müseylime'ye karşı bir ay savaştı.